Radyo Baks 92.5 İyi günler Radyo Baks dinleyenleri. Bir Tarım gerçekliği programıyla tekrar karşınızdayız. Geçen hafta Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Muammer saygılığıyla et fiyatlarındaki yükselişin ve e, ithalatın et fiyatını dizginleyip dizginlemeyeceği konusunda bir sohbetimiz olmuştu. Fakat konu o kadar derin o kadar genişti ki bir saatlik programda bu konuyu tamamen mümkün olmadı. Bugün yine Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Muamber Saygılı ve Antalya Yalnızlık Söylesi Televizyon Başkanı Sayın e, Metin Yaraş'la birlikte bu konuyu tekrar değerlendirmeye devam edeceğiz. Konuklarımla sohbete geçmeden önce yarın önemli bir gün kutlanacak. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli bir öneme sahip. Yarın e, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 1919'da sömürgeciliğe karşı direnişinin ve aydınlık devriminin başlangıcının olduğu bir gün. Bu kutlu günün tüm uluslarımıza ve gençlerimize kutlu olmasını diliyorum. Evet Sayın... E, Dinleyenlerim bugün az önce söylediğimi tekrar hayvancılık sektörünün sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. İzin verirseniz bugün e, aramız yeni katılan Sayın Metin Yaraşçı ile başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Yaraşçı. Hoş bulduk Başkanım. Başkanım. Antalya Damızlık Süt Süzayışı Birliği nedir? Bu örgüt ne iş yapar? Kısaca dinleyenlerimize bunu tanıtır mısınız? Öncelikle dinleyicilerine herkese saygıla selamlıyorum. Artı Bahç Başkan'ın dediği gibi 19 Mayıs'ını tüm ulusumuzun kutluyorum. Damızlık birliği derken Antalya'lı damızlık sayı yetiştirici birliği, birliğini kısaca bir değinelim. Damızlık Sığır yetiştiriciler derken adı üstünde sığır yetiştiriciliğini profesyonel şekilde yapan çiftçilerin yani benim gibi çiftçilerin ve hayvancıların bir araya gelerekten oluşturmuş olduğu bir birlik. Bu birlik deyince bu birlik ne yapar? Bu birlik insanların nüfus dairesi olduğu gibi hayvanların da nüfus dairesi diyebiliriz. Doğanı doğdurtturan, öleni öldürttüren yani bir kayıt sistemi adı altında tutulan bir birlik. Avrupa Birliği'nde bu kayıt altı 95 yıl 80 yıllara dayanırken bizde 1995 yılında kurulmuş olan bir örgüt 95 yılından bu yana da ...hayvanların kayıtını tutan bir örgüt. Yani kısaca Türkiye'deki mevcut damızlık hayvanların kaydının tutulduğu bir birlik midir? Evet, verim kayıtlarının tutulduğu. Evet, evet. E, bundan şuna gelmek istiyorum. Türkiye'deki hayvancılık sektöründe diğer sektörde olduğu gibi çok önemli bir kayıt dışılık söz konusu. Bu süt üretiminde de var ve üretimde söz konusu. Dolayısıyla bu kayıt dışılıkla e, gündemde olduğu sürece de... ...Türkiye gerçekten hayvan varlığını süt miktarını da bilemiyor. Ve evet. bunlar da e, TÜİK verilerde zaman zaman yetersiz kalıyor... Bu anlamda damızlık sığırların en azından kayıt altına alınması, bu anaştırdıkların kaydının tutulması ve verim kayıtlarının tutulması da Türkiye açısından geçti olsa önemli bir kayıtta evet. düşünüyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin süt fiyatları ve tüketimi kıyaslandığında sayın saygılı biraz sonra onları konuşacağız. Türkiye'nin çok geride kaldığı anlaşılıyor ve çözüm önerileri olarak bu alanda çalışan, yetişen uzmanlar. Türkiye'deki özellikle küçük işletmedeki hayvancılık sektörünün sorunlarının çözülmesi için mutlaka kooperatifler şeklinde bir araya gelmesini örtülmesi gerektiğini ihtiyaç duyuyorlar. Bu düşünceye katılır mısınız bir bilgi başka olarak? Yani sadece damızlık sığırların kayıt altına alınması yeterli midir yoksa tüm Türkiye'deki hayvan varlığının kayıt altına alınması için ve küçük üreticinin özellikle Büyük sanayiciler karşısında, Avrupa Birliği'ndeki Büyük rakipleri karşısında Ayakta kalabilmesi için bu alanda yaratan Örgütlülüğün yer alanlarda yaratılmasına ihtiyaç var mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi adı birlik ama e, Aynı şekilde kooperatçiliği de içeriyor Neden içeriyor? E, bir, e, bizim bir ana sözleşmemiz var Ana sözleşmemizde e, Ne gibi kişiler üye olabilir? E, bu ibare var Artı damızlık birliği üyelerine neler verebiliyor? Bir tek kayıtı tutmakla kalmıyor ee, üyenin ihtiyacı olan mesela e, girdileri, ham maddeleri de temin etme var. Artı yetiştirilen düveleri pazar bulup pazarlama e, imkanları var. Yani e, neticede çiftçilerin, hayvancıların yani bizlerin sorunları neyse o sorunlara ortaklaşarak da çözüm bulun, bulunması söz konusu. Birliğiniz tek merkezde mi yönetiliyor yoksa kooperatifler mi başka yerlerde? Yani Şimdi yerlerde... E, Antalya birliğinde mesela damızlık birliğine 25 tane de kooperatif üye. Evet. O üyeler e, kooperatif olarak üye olup bize altında ikişer üçer tane olan kişiler de neticede bizim üyemiz oluyor. Şu anda bizim mesela e, 700 civarında üyemiz var ama e, kooperatifleri de göz önünde bulundursak 3700 tane işletmeye hitap ediyoruz. Evet. 3700 tane e, işletmenin hayvancılıkta sorunları neyse bir yöne e, çiftçi olarak hayvancı olarak bunları çözmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanım biz e, bu konuda ağırlık olarak süt ve süt ürünlerini değerlendireceğiz ama e, geçen programda sayın e, saygıdılarla birlikte et fiyatlarındaki yükselişi izlemeye çalışmıştık. İsterseniz bu et konusunu kısaca değerlenin daha sonra geniş olarak e, süt endüstrisini ve süt fiyatlarını ve e, süt ürünlerini değerlendirelim. Sizce bu et fiyatlarındaki e, sürü yükselişi veya da yükselmenin sebebi nedir? Şimdi e, eltin yükselme sebebi e, bilikte aylık değil. Bugünlük sorun değil. E, bu sorun ta ki 2-3 yıllara dayanıyor. 2-3 e, yıl önce çiftçiler olarak bizler para kazanamaz konuma geldi. Hayvancılığı mesela e, ürettiğimiz e, şimdi iki tane e, işletme var diyelim. E, girdilerini komple satır ara işletmeler var. Profesyonel olarak yapan bir de... E, tipik Anadolu işletmeler var. Yani hem çiftçi hem hayvancı olanlar var. Evet. Kendi tarlasında e, arpa yulap ekip kaldıran ve onu da hayvanına yedirerek e, hayvancılığın sürdürülmesini sağlayan üyelerimiz var. Geçen yıllarda e, gübrede aşırı derecede bir artma oldu. Ve e, gübre arttı, mazot arttı, çiftçilikten para kazanamaz hale geldi çiftçilik. Bu neticede de e, hayvanına bir de e, yem, yem ham maddeyi kaldırırken kuraklık söz konusu oldu. O, o yıllarda bizim elimizden çıkardığımız et ve süt ürünleri para etmez oldu. Yani hayvana yedirdiğiniz yem süt yedir. karşılamaz hale geldi. Karşılamaz hale geldi. Mesela sıkılan çiftçi ağrındaki damızlık değerindeki bir hayvanı kestirmek zorunda kaldı. Aynen. Bu da e, hem e, Tarım Bakanı'nın... E, verilerinde, programlarında göründü zaten hem de bizim el ıslah dediğimiz sistemlerde göründü. Hayvan sayısı hayvan sayısı giderekten azaldı. Damızlık yetiştiren hayvancılığı desteklemelerde da de bazı bir düzenlemeler oldu. Eskiden hayvan, hayvana üretime teşvik veriliyordu. Atıyor mesela şimdi hayvan başına diyerekten bir teşvik değişikliğine gidildi. Bugün 5 kilo süt veren inerde 270 lira teşvik veriliyor. 40 kilo süt veren inerde 270 lira süt veriliyor. Bu noktada sayın saygıdeğer sözlerimiz yürüsüyor. Sayın Saygılı bu e, süt ve yem fiyatlarının Avrupa Birliği piyasasında Türkiye'nin tabunu nedir? Şimdi Avrupa'da biliyorsunuz e, 1 kilo sütle 2,5-3 kilo e, yem alabilme Yani 1 kilo sütün fiyatı iki buçuk kilo yeme denk gelmesi gerekiyor. Eşliğe olması gerekiyor. 0.95 şu o şekilde mi? Yani ama bizde nasıl oldu? Bu hı. daha önceki dönemlerde bir, bir buçuk kat falan iken Sayın Başkan'ın da bahsettiği gibi özellikle 2009'da yaşadığımızda işte 2006 fiyatını verdim 14-18 lira yem iken 44 kuruş, 43 kuruş süt litresi. Hı hı daha sonraki 2002'ye geldiğimizde 18-22 liraya yem çıkmış iken 49 kuruş sütü satmış vatandaş üreticinin satış fiyatı. Tabi alış değil tüketicinin üreticinin elinden çıkarttığı fiyat. 2008'de 22,25 20 25 liraya çıkmış. Bakın yem sürekli artıyor. Bunun karşısında 63 liraya kadar Temmuz ayında çıkmış. 62 liraya kadar çıkmış. Gelmişiz işte Biliyorsunuz bizlerin de hayvancılık leşenleri olarak bir alıkı sütünü helal etmiyoruz. yapmıştı da siz de hatırlarsınız. Hı -hı. Tüm örgütlerin hatta çevreden diğer illerden gelen örgütle denildik de yaptığımız dönemde yem 30 liraymış. 2009 yılında 50 kuruş olmuş. Süt düşmüş. Yani geçen bir sene önce 62 kuruşlardan 60'lardan 50 kuruşlara, 58 kuruşlara, hatta Antalya'da bariyerlerle 45 kuruşa kadar falan düşünün evet. başkanız evet. hatırlıyorsunuz. Yani düşünün bir ee, buçuk kilo sütle bir kiloyma karşılar duruma gelmişsiniz. Evet. Yani bu durumu, bu duruma nasıl düştü? İşte ee, o dönemde dispatrasyon bir, bir yaratıldı. Çünkü e, süt alan kıymalar. Şimdi Türkiye'deki sütü alan firmalar belli seyredir firmalar. Bu firmalar bu dengeyi bozabiliyor. Bir de o zaman süt tozu ithalatı yapıldı. Buzalmaması adı altında. Şimdi dünya piyasasında süt tozu fiyatları düştüğü için e, çok miktarda alın depolandı ve süt tozuyla çünkü e, işte bir kilo süt tozundan 10 kilo, 11 kilo süt tozu Yani süt kısaca şunu bakayım. mu ifade etmek istiyorsunuz? Bu engellen Veya evet. süt fiyatları düşürülerek bu piyasada bu işin ticaretini yapan süs sanayicileri belli bir avantajı kurmamız gerekiyor. Yani şimdi bu fiyatla üreticinin baş edebilmesi mümkün mü? Siz e, bir kilo yem almak için bir buçuk kilo süs satmanız gerekiyor. Biz bunun tersini söylüyoruz. Ki, e, bir kilo süs satan iki buçuk kilo yem alın diyoruz. Bu fiyatlarla üreticinin baş etmesi mümkün değil. O zaman biz dedik ki alakı helal etmiyor dedik. Helal etmeyecek dedik. İşte hala daha helal etmiyor. Yani alakı sütünü helal etmiyor ...sonucunda Sayın Başkan'ın da söylediği gibi... Bu damızlık nörenin kesilmesi, yeni yerine yeni nesillerin yetişememesi bu sonuca getirdi. Yani. Aslında bu noktada bir gerçeği de e, dinleyenlerimizle paylaşmakta yarar var. O Antalya'daki o zaman bu hayvancılık platformu birleşenleri alakasız tünel aletme mitingini düzenlediği zaman dediğiniz gibi Türkiye'nin dört bir tarafından kooperatifler, üretici, birlikleri ve çiftler gelip bu mitinge katılmıştı. Biz buradan bir çoban ateşi yaktık. Türkiye'nin hesabını kaplayacak hayvancılık sektörü içindeki bu sorunları tekrar tartışarak bu kriz ortamından, bu kaostan çıkacak diye düşünmüştük ama e, biz Antalya'da başlayan mülteciye fazla ses bulmadı ve arkasından da gelinen noktada et fiyatlarının yükselmesiyle biz haklı duruma geçtik diye düşünüyoruz. E, bu çerçevede e, tekrar e, konuya dönecek olursak et ve süt fiyatlarının e, çok e, birbirinden kopuk olmadığı görülüyor. Yani süt hayvancılığı aynı zamanda et hayvancılığında bağlıyor gibi görünüyor. Çünkü süt besiciliği eğer e, şey yapmazsa, sıkıntıya girecek olursa yetiştirici devleti hayvanlarını kesiyorlar. Doğru etse piyasadalar. Et sıkıntısı. Baş gösteriyor. Benim elimdeki istatistiklere göre Türkiye'nin 12 milyon ton civarında süt üretimi olduğu anlaşıyor. Bunun 2 milyon tonunu da e, belirli firmalar işleyerek satıyorlar. Bunların başında da işte Danone, Nesle, Koç, Yaşar gibi firmalar yer alıyor. Yine Ülker Sütaş gibi. Ve bunların içerisinde bazılarında yabancı firmalar olduğu dikkate çekiyor. Bu süreç içerisinde özellikle ileride Avrupa Birliği'ne üye durumunda kotaların konulması söz konusu Avrupa Birliği'ne geçildiği zaman Polonya'da örneğinde olduğu gibi ee, bir anlamda kayıt önemli oluyor yani bu şeyin sütün kayıt altına alınması hayvanlarının kayıtın altına alınması. Bir diğer anlamda da bu yabancı şirketlerin Türkiye pazarında giderek daha çok hakim olması e, Türk hayvancılığının e, Türk besiciliğinin Türk süt en geleceği açısından ne gibi sonuçlar doğurur sayın saygılı bu konuda dışa bağımlı olursunuz yani yarın artık dış ülkelerin, trojistlerin bağımlısı haline gelirsiniz. Köylümüz bile marketten süt almak zorunda kalabilir. Kırda yaşayan, kırsalda yaşayan halkımız bile tüketici konumuna gelmiş olur. Eğer bu şekilde giderse, bu şekilde rekabet edemez koşulda olursa bu hayvancılığın bitme noktasına gelmesidir bu biterse de köylümüzle aile beraber dışa bağımlı olarak dışarıdan sütteye aldık. Firmaları... Sütte ürünleri sade sütte süt, süt ürünlerine evet. düşürüyor. İşte, yoğurtlarımızın kalitesini görüyorsunuz. Ee, kodeksi değiştirdiler. Protein oranını katı mantı ürünü düşürdüler. hatırlarsınız o dönemde kodekse değişiklik oldu. Hı -hı. Yani Avrupa'da yoğurt bilinmiyor ve su gibi içiliyor. Bizde de her ne kadar sütte et kadar protein olmasa bile yoğurta iki katına bu eski biçimde kaynatmayla azaldığı için mayalandığında ...sütün proteini iki katına çıkıyor. Evet. Ve halkımız protein yemiş olur. Gerek kendi ürettiğini tüketmesiyle... ...gerek satın almasıyla... ...bunu yapıyordu. Ama ne yaptılar? Kodekse değişikliklerde katı maddelerin protein oranında sınır tanımadılar. Avrupa'da biliyorsunuz su gibi yoğurt... ...yani, evet. yani normal miktarda... ...yani bunların bir kilo sütten... ...bir kilo yoğurt yapabilelim. Bu da dayalı. Tabii kara dayalı bir olay... E, bu sonuçta da biz su gibi yoğurtları da Süt tozu kullanırsanız Tabii Hı. Süt tozu kullansa değil katkı maddeleri de katılaştırıyorlar yani. Süt tozuna en azından Protein vardır ama Bir takım katkı maddeleriyle de bunu katılaştırıyorlar e, İçinde protein olmayan Katı maddelerle katılaştıran 1 kilo, 1 kilo yoğurt yapılabilen yoğurtlar, sütten yoğurt yapılabilen yoğurtlar yemeye başlayacağız. Bunu köylümüzle satın almaya başlayacak işin kötüsü. Bunu da reklamlarla bize alıştırmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Sayın Başkanım bu noktada ben e, Metin Başkan'ıma dönmek istiyorum. E, Türkiye'deki süt üretiminin %80'nin kayıt dışı olduğu biliniyor. Evet. Yani az önce söylediğim firmalar 12 milyon ton ancak 2 milyonun değerlendirebiliyorlar. Bu kayıt dışı bunun sebebi nedir? Neden Türkiye'de yani sokak sütçülü diye tanımlanan bir kayıt dışı sektör oluşmuş durumda. Şimdi şöyle bizim Antalya'da bile genel genelimiz şöyle köy milona katıyor sütü, mahalle mahalle sütü artıyor. Bunlarda ne faturalısı söz konusu ne bir şey söz konusu bu şekilde sütleri kayıt altına alamıyoruz. Ama e, sütler bir belli bir mandıraya gitse, faturası e, belli bizim gibi örgütlere gelse, kayda girse e, şu anda zaten %20'si kayıt altında. E, kay, önce bir kayıt altına almadıktan sonra bir ilde, bir ülkede ne kadar süt üretiliyor, üretildiğini bilemeyiz. Avrupa bunu çözmüş. Avrupa'da e, bundan 2-3 ay önce Almanya e, Damızlık Sığırı Yetişler Birliği Antalya'da Talyo bir toplantı yaptı bizde kota fazlalığı var hem sütte hem ette diyor ama evet. bizde kotamız ne olduğu belli değil daha önce bir e, kayıt altına almamız lazım kotalarımız bizim Antalya'da şu kadar süt üretiliyor şu kadar e, et üretiliyor diyebilmemiz lazım bunu diyemiyoruz hala bunu da e, nasıl e, çözmemiz lazım uzun vadeli, vadeli hayvancılık politikaları yapılması lazım çiftçinin karnı doymadıktan sonra çiftçi üretmez Metin Başkanım izin verirseniz kısa bir müzik yarası verelim. Dinleyicilerimiz biraz dinletelim, rahatlatalım. Arkasından yine bu sokak sütçülüğünün ve neden bu sektör doğdu bunu birlikte değerlendireceğiz. Evet sayın dinleyicilerimiz kısa bir müzik yarası, müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bu ülkenin aydınlık insanları size cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz, Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölge Her gün Cumhuriyet'le birlikte maliyeti. Sesli Gazete hafta içi her sabah saat 08.30'da ve akşam saat 18.15'te profesör doktor Suheil Batun'un katılımıyla Radyo Bax'ta.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 ışık alır, salar, leğni de yarar, boyulu da yarar, boyu boyu. Yılanı öldürseler, alelinden de kınalım, neden de ben alım, neden? Herkese merhaba Radyo Vox dinleyenleri Tarım Gerçeği programında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konuklarını size tekrar hatırlatmak istiyorum. Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Sayın Metin Yaraççı ve Antalya Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Sayın Muhammed Saygılı ile et ve süt e, sektörünün sorunlarını tartışmaya devam ediyoruz. Sayın yaratçı müzik yarası vermeden önce sokak sütçülüğün kayıt altına anlamadığını ifade ettiniz ama burada zaman zaman bazı sektörler tarafından sokak sütçülüğüne atsız saldırılar yapıldığına tanık oluyoruz. Az önce söylediğim gibi Türkiye'deki 12 milyon ton süt üretiminin 2 milyon tonlu büyük firmalar, 2 kısımda uluslararası şirkete bunlar tarafından değerlendiriliyor. <gülüyor> e, geri kararında sokak sütlülüğü tanımlanır şekilde tanımlıyoruz. Tabi ki bunların hijyenik açısından bazı sorunlar olduğunu biliyoruz ama bir e, istatistiğe baktığımız zaman da sokak sütlülüğünde arz ve talep dengesinin ve arz ve talep taraflarının bu ülkenin en yoksul kesiminden oluşturunu tanık oluyoruz. Yani sokak sütlülüğü şeklinde sütünü değerlendiren üretici genellikle bir ya da iki baş hayvan olan küçük üreticidir. Ve bu sütü değerlendirenler de dar gelirli gruplara mensup insanlardır. Bu e, küçük üreticileri örgütlemeden az önce konuştuğumuz gibi kooperatör bünyesini bir araya getirmeden bunların gerçekten alın terimlerini değerlendirecekleri sütlerini değerlendirecekleri iyi fiyatı bulmalarını sağlayıp mekanizma yaratılmadan bu insanların sütlerini bu şekilde satmalarını <gülüyor> engellemek bir anlamda bu e, küçük üreticilerin yok olmasını getirecektir. Yine, dar gelirli insanların çok sağlık olmasa da süt ürünleri, süte ulaşması da ciddi anlamda sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda e, bu sokak sütçülüğünü engellemesini örgütlemenin dışında insanların yapması gerekenleri değerlendirir misiniz? Nedir üretilere ne yapmalı? Bu Şimdi kayıt altına alınamıyor derken sadece sokak sütçülüğünü bazalamayız. Neden alamayız? Mesela e, da, birliklere veya e, herhangi bir örgüte üye olmayan e, üyeler süt teşvi alamıyor süt teşviği alamadığı için de fatura kesmiyor. Fatura kesilmeyen bazı sütler hala büyük mandralara, mandralara dahi satılıyor. E, bu adam e, yani bu kişilerin bir örgüte üye olması lazım. E, devlet 40 kuruş teşvik veriyor. O teşviği alabilmek için de e, bir, yer, bir örgüte verdiği an kayıt altına alınmış oluyor. E, sadece mesela kayıt altına alınmıyor derken sokakta satılan sütlerden ziyade örgütlere üye olmayan çiftçilerimiz var. Evet. Bunların bir örgüte üye olup onların da kayıt altına alınması lazım. Bir tek sokak sütününü de burada göz önünde bunu alamayız yani. Hı hı. En az sokak sütünde sokakta satılan süt kadar belki daha fazla faturası kesilmeyen sütler var. Yani kayıt dışılık herhalde. Kayıt dışılık orlarda da var yani. Orlarda mesela bu sütteki teşvi biraz daha artarak, cazip ederek ...onlara da bir örgütü veya o iyi olmasını... sağlayarak kayıt altına alabileceğimizi... ...düşünüyoruz. Yani işin özü şu... ...Modern Çağdaş Toplu örgütlü şart... ...üretilen gelmiyor. Sayın Saygılı bu noktada... ...sütle ilgili size e, şunu sormak istiyorum... ...bu Avrupa Birliği uzağı kerelerinde... ...süt çok önemli. Yani Türkiye'nin süt kutası vermeyecek bir yerlerde... ...bu bizim verilmese... E, ...veya süt üretimine baz alınacak. Bu konuda neler dersiniz? Yani Türkiye'nin... ...süt kutası ve kayıtışılık... ...süt kutasının ciddi bir engellerinde... Tabii ki, yani. Başkanım da bahsettim biraz önce. Daha %5'ini kaydı altına alabilirsiniz. Yerim kayıtta bilmediğim gibi. Yerde problem yaratacak Çünkü siz ürettiğiniz kadar tüt üzerinden kota uygulanacak. Bu kota sizde çok düşükse o kotada kalacaksınız. Yani ileride ihtiyacınıza bakacak sizin. İhtiyacınız diyelim ki 20 milyon ton bunu da dışarıdan almak zorundasınız. diye. Yani size hmm. kalınırken sizin tabii. resmi kayıtı sütünüze bakın. 2 milyon, 2 milyon sütünü var. Aslında 12 milyon. Benim kayıtları çok önemli. Tarım Bakanlığı bu konuda adımlar attı ama çok yavaş gidiyor. Ben bu noktada e, bu noktaya gelirken Sayın Metin Başkan'ın söylediği damızlık hayvan olmazsa e, hayvancılık biter. Et hayvancılığı da biter. Kasaplık hayvancılığı biter de. Biter. Katılıyorum zaten bir önceki programda da biz bunu söyledik. E, elbette ki e, ...süt fiyatlarının bu konuma getirilmesi... ...dikkat ederseniz bakın... ...benim de biraz önce verdiğim rakamlar... ...2009 yılından itibaren başlamış... ...2009 yılında... ...bu fiyatlar dengelenememiş... ...halbuki daha önce Süt kurumuyla dengelenen ile fiyatlar... ...süt konsey kurularak dengelenmeye çalışıldı... E, ...konseyi de bir kısaca... Anlasın, Fakat bu ...fiyatlar oluşturabiliyor mu? Işte oluşturamadı... ...maalesef daha çok sanayicilerin isteği yolunda oldu... O ...oluşturamadı... Ama burada hem sanayici tarafında olacak hem üretici tarafında olacak bir balans olacak. bir Orada bir denge sağlayacak bir konus yapısında ne bozuk? Konsiyen bozu? yapısında üreticiden yana tavır yok. Evet. Yani ya o, bunları yapabilir. açıkça söylemek gerekir. Tabii ki. Yani e, süt fiyatları düştüğü zaman e, velim esimler düşüyoruz. düşüyor. Sütünün arttığı zaman, arz arttığında piyasa şeyi olarak. Bu sefer fiyat düşüyor. Tüketimin azaldığı zaman fiyat düşüyor. Siz o zaman bunu desteklemek durumundasınız. Gerçekten... Süt piyasasında süt sanayicilerinin mi sözü geçiyor? Evet. Sonuçunda o. Dönemde. Diğer türlü çok e, talebin, şeyin sanayicinin zor kaldırdı, durumda kaldığı dönemler olur. Kıt olduğu zaman olabilir sütün. O zaman da sanayiciyi destekleyeceksiniz. Yani iki tarafı da desteklemek zorundasınız. Evet. Ama burada üretici desteklenmeyince, üretici elindeki elektriği kesince sanayici kredi alabilir, başka bir şey yapabilir ama. ...o hayvanın yerine üretici bir de hayvan koyamaz... ...çünkü 5 yıl geçmesi lazım... ...tekrar geçir, yeni damızlık dümü alabilirsiniz... ...şimdi buradaki noktada ben Sayın Başkanım'da... ...yetiştiricilik yapıyor. ...bir şey sormak istiyorum... ...şimdi 2009'daki tabloyu gördük... ...süt fiyatlarında... ...süt tozunun da... ...özellikle ithalatının... ...göz yumulması... ...işte buzağmaması olarak giden... tozların da sanayide kullanılması... ...süt sanayinde kullanılması... ...süt fiyatlarında düşmesi... ...hayvancılıkta bir şey getirdi... Kesin yani işte geçen hafta da söyledik yaklaşık 280 bin tane damızlık nüvenin kesildiği damızlık kayvanın kesildiği. 55 bin ton et falan diyorsun. Yani o, karşılığı ona gibi. karşılığı geliyor. Şimdi bu noktaya getirildi bu. Sonra ne oldu? Et fiyatlarına bakalım. Et Bir şey sorabilirim evet. saygılı. Bu e, Türkiye'deki üretiminden çıkan süt fiyatıyla markette süt fiyat arasında bir 3-4 katı fark gözleniyor. Bu Avrupa birinde böyle müdür yoksa... İyi tabii yani ette de aynı şekilde, verir. sütte de aynı şekilde. Ette de yüzde yetmiş beş üreticinin eline getiriyor, sütte de bu şekilde. Ama bizde bunun tam tersi. Tam tersi. İşte kırk beş liraya sattın, nasıl bir buçuk liraya alıyorsun. Üç kat alıyorsun. İki liraya alıyorsun. Yani, evet. İki liraya alıyorsun, yani. bir buçuk, iki liraya alıyorsun. Kaç kat alıyorsun? Tabii bunlar anormal. Zaten bunların dengelenmesi gerekiyor. Siz bunları dengeleyemezseniz, üreticiyi geliştiremezseniz o zaman hayvancılığınız biter, sütçülüğünüz de biter damızlık hayvanınız da biter, et hayvanınız biter şimdi benim aklımda bazı sorular var ben onun için Metin Başkan buradayken sormak istiyorum, sütteki yaşadığımız olayı biliyoruz evet. yani damızlık hayvan sütçülük yapan insanlar köylü, üretici perişan oldu şimdi ete ne oldu yeni fiyatları arttı kurban bayramı girdi araya biliyorsunuz evet. İşte bu hayvanlar kesildi Bayram arkasından geldi, kuraklık başladı. Bunun arkasından ette böyle bir arzında azalma olacağı belli değil miydi? Belliydi. Yani biz ha, hayvan sayısı geldi. Sayısı değil, hayvan değil. sayısı düştü, işte yem fiyatları arttı, kuraklık başladı. Hayvan normal yemi de ucuz alamadı. Mazot arttı, her şey arttı. Hayvancılık elinde hayvanları çıkarttılar hayvan kasaplık hayvan bulmakta zorlandık fiyatların artacağı belliydi hakikaten de baktığımızda 2000'de buçuk lira olan işte 2010'a gelindiğinde Ocak'ta 14 olmuş 13 olmuş daha sonra da 15 olmuş ama bu üreticinin sattığı fiyat söylüyorum bunu 2 ile çarpın evet. bu şeyin de tüketicinin ödediği fiyattır. Mart Nisan'da 17-19 liraya satmış üretici yani 20'sinde de 20 Mart'ta da 16'ya düşmüş. Ben şunu sordum üreticilerle konuştuğumda dediler ki biz 14 liraya kilosunu sattığımızda eğitim Allah bereket versin para kazanıyoruz dediler. Şimdi acaba biz bu üretici 14 liraya sattığı zaman biz bu satışı biraz geri çekebilir miyiz? Yani biz bunu 7-8 liraya çekebilir miyiz? diye düşünüyorum. Çünkü, Karkas etin fiyatı. Evet yani. Hayır kilo olarak. Kilo olarak. Kilo olarak kilogram olarak. Yani 7-8 liraya sattığında da Allah bereket versin diyecek koruma getirebilir miyiz? Ne var arada 8 liraydı 14 lira arasında 6 lira fark var. Biz bu 6 lira farkı bir şekilde üreticiye yansıtabilir miyiz? Diye düşünüyorum. Ve çünkü bakın bizim hayvancılık sektörü dediğimizde hayvancılık sektörüne sahip hayvansal ürün olarak bakmayınız. Bunun bir sanayisi var. Sanayi, sanayi olarak bakın. Bunun başka işte, süt sağın makinesi alıyor, e, sanayi içerisinde hayvancılık işletmeleri kuruyor ya da mamul madde üretim tesisleri yapıyor. İlaçı var bunun içerisinde. ilaç sektörü var. Böyle tüm bir sektörü olarak baktığınızda işte gayesaki milli hastalarda tarım %10'unu karşı hayvancılık bunu %10'unu karşılıyor diye bakmamız mümkün değil. Bu sanayideki e, gayri sahafi milliye, hasılaya katkı hayvancılık ve tarımda gözükmüyor. Evet sayın. Yani ya daha fazla <gülüyor> sektörel olarak daha fazla katkımız var. Ben diyorum ki biz bunu 7-8 liraya düşürebilir miydik? Şöyle bir öneri getiriyorum. Siz hayvancılık yapıyorsunuz. Ee, eğer 7-8 liraya alıp sizin elinize 14 lira veriyorsa ben Allah bereket versin diyorsunuz. Biz bunun kilogram başı 2 lira versek zaten desteklemeleri çok az yapıyoruz hayvancılığa. 1000'de 7 içerisinde %20 bu. Desteklerin içerisinde. 2 lira şeyden versek... Ee, kilo başına destek mevsimsel kesim desteği verseydik. Yem başına da biraz destek verseydik. Bir lira da oradan verseydik. Ee, yani. Ve de... Bizdeki biliyorsunuz... Hayvan üreticisi eti sattığı zaman... Aracın eline geçen miktar kadar kendilerine geçiyor. Bu arada böyle değil, yüzde yetmiş, yüzde yediş altısı geçiyor. Hükümet olarak bunu dengeleseydik, üreticilerine yüzde yediş geçseydi, bunun iki lira da oradan düşürün, ettiyse sekiz lira işte. Sekiz lira ikiye çarpın, on altı, on yedi lira, on altı liraya et yerdik biz bugün. Eğer böyle oluyor. Sayıda... düşmesinin temel bir gereçisi de şu yalnız bu düşmesinin, ancak üretim arttırmak da mümkün. Bu belki dediğiniz bir anlamda fiyatları dengelerdi ama yani çiftçinin rahat hayvancılık yapacak koşulları yaratmadan Türkiye hayvan sayısını ve kişi başına tüketimi arttırmak mümkün değil. Hayır. Siz hayvancılığı öyle... teşvik ederdiniz. Şimdi ben şunu söylemek evet. istiyorum. İthal etmeden de yani bu et fiyatlarını ben aşağı çekeceğim diyorsunuz Anladım ya. Ben. İthalata girmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Arselet dengesini dengeleyeceğim diyorsunuz. Onun için ben ithalat yapacağım. Evet. ithalat yapınca düşecek. Yapacağınız ithalat da çok değil. Ama ne olacak? Bizim ithalat yaptığınız an bu psikolojik moral bozukluğuyla bu sefer üretici elindeki hayvanları kesecek. ya Şimdi bu burcetinde size dedikleriniz aynen katılıyorum. E, Amerika'yı yeniden keşfetmeye hiç gerek yok. Süt et ikisi de ayrılmaz bir şey kriter. Önce sütün maliyetini hesaplayabiliriz. Ben çiftçiyim. bunun uzmanlar bunun bir kilo sütün kaç paraya e, mal olduğunu hesa hesaplayabilir. Eti de bir kilo etin kaç paraya mal olduğunu, çiftçi kaç paraya e, bir kilo eti üretiyor, çiftçiye ne kadar mal olduğunu bunu uzmanlar belirleyebilir. Bu, geçmiş yıllarda hem sütte zarar etti bu çiftçi ve üretici hem, hem ette et zarar etti. Geçmiş yılların yarası şimdi önümüze bir kanser olarak çıktı. Daha önce derden de sizin dediğiniz gibi bu e, gidişatı tespit edileydi sütte de, ette de e, süspansiyonlarla teşvik, teşvik edici e, çiftçinin yaralar sarılsaydı bugünkü ortam olmazdı. Sayın Başkanım biz bunu söylemedik. Bu Söyledik. Şey, bunu dile, söylemedik. dile getirdik zaten. Ama e, büyüklerimize bunu duyuramadık. Ben kısaca bir şey soracağım. Türkiye'deki hayvan mağazının sayısının artırılması kısaca nasıl açıklasın? Nasıl yapalım? Şimdi bir buza bugün doğdu 15 ay sonra tohumlanıyor kız olursa ve ondan yavru alabilmen için 24 ay 24 aylık bir süreç. Elimizde sihirli değnek yok. Hayvan varlığını dokunduralım. Hayvan sayısını ikiye arttıralım diye bir şansımız yok. Hayvancılıkta uzun vadeli politikalar yap yapılması lazım. Yani geçmişten lazım. bu yana yapılan yanlış politikalar bizi burun yere Aynen bu, devam ediyor. Bundan 1900 geçmiş yılların dergilerini karıştırıyorum. 1995 yılında, 96 yılında, 97 yıllarında aynı böyle Türkiye'de ben biraz daha gençtim. Yeni hesapçı çocuktum tarım krediler aracılığıyla bilhassa ben de gittim tarım kredilerine o zaman ben de dua aldım ee, 160 bin civarında bir hayvan alınmış Avrupa ülkelerinde Hollanda ülkelerinde o hayvanlar geldikten sonra ne oldu elimizdeki diğer kötü hayvanları birer ikişer kestirdik bu nedir çözüm değil yani rıkır, ha, günü kurtarmaktır et idaratı. şu anda açık konuşuyorum bak e, kurbana kadar çiftçi kan alıyor Elindeki hayvanı kestiriyordu, borç ediyordu, harç ediyordu, kurbandan sonra süt acık kıpırdadı, et para etti, süt e, aralık ayında 870 70, 70 kuruşa ihale yapıldı. Açık sözlükle söylüyorum, ilk defa kaç yıllardır e, kooper ve yem borcumu ödedim diyen çiftçi var ama kaç ay sürdü? 3 ay başlayalım. sürdü şey yalnız şimdi üreticinin yüzü biraz güldü et ve süt fiyatında tüketici kanallanmaya başladı önemli olan nem üreticinin kazandı nem de tüketicinin rahat et ve bir şey yaptı yapı yaratı i̇şte benim, bir biraz şey biraz dediğim, benim biraz önce söylediğim sözünüzü kestim biraz önce söylediğim olay oydu zaten e, daha önceki saklı fiyata 7-8 liraya satıp siz destek yapacaksınız üzerine bunun yani 5-6 lira destek yaptığınız zaman yem mazot ve diğer şeyde aynı hesaba gelecek o zaman bunu tüketici ucuz yiyecek 4 lira, 5 lira, 7 lira ucuz yemiş olacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Acaba diyorum birine birine bu noktaya geldi? Şimdi arz dengesi veren bir olay var. Hadi yem ekimini arttırmadınız. Tarım politikanız yok, hayvancılık politikanız yok. Onları da bir kenara bırakın. Benim biraz önce verdim örneklerle artıret dengesini dengeleyebilirsiniz diyorum. Geçici bir süre. Dengelediğiniz zaman ne olur? Tüketicide bu feryat olmaz. Bu kadar pahalı olmayacak çünkü siz... 7 liradan sattığınızda 14 lira kazanırsanız destekle beraber. Yani üretici kazanacak, tüketiciye evet. evet. ucuz KDV'yi de düşürün. Hı. KDV %8'de mi? %8'i de %100'e %1'e düşünce %7 de oradan kazandırırız bir kilo başına? Tüketicinin de ucuz geçmeyecek miydi? O zaman et ithal etmeye gerek var mıydı? Bence bunu söylemek istiyorum. Bine bire bu konuma getirildi bu. Yani et ithalatının yolları açılmak için biz burada ekonomi çok fazla bilmiyoruz. Tamam belki fakülte okumuşuz belli bir ekonomi bilgimiz var ama ekonomi kadar bildiğimiz yok. Tarım Bakanlığı bürokratları kadar çok fazla bir bilgimiz yok ekonomi konusunda ama bu aklımızla diyebiliyoruz ki şu kadar basit anlamlarla bunlar alınabilirdi. Acaba bunlar bilerek mi alınmadı da bu konuma geldi ithalat noktasıyla bizi zorladılar onu söylemek istiyorum. Yani ben siz bunu söyleyeyim. bilerek yapıldığını ortaya koyuyorsunuz. Programımız tamam üzere sayın saygı çok önemli bir konu var. Bakanlar Kurulu Bakanlık Etbalık Kurumu'na ithalat izni verdi. İki tane ihale yapıldı ithalatla ilgili arkasından piyasa koşulları oluşmadığı için bu iptal edildi. Ve 2010 yılı için işte yaklaşık 16.000-23.000 ton civarında bir ithalatın yapılacağı söyleniyor. Bu ihaleleri piyasa koşullarının oluşmaması nedir? Ya yani ne yapıldı bu işte? Şimdi işte kamuoyundaki bu soruların biz e, kamu e, sivil toplum örgütlerinin kamu kamudaki halkın gözünde oluşan bu soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Siz bir ihale yapıyorsunuz. Koşullarına bir iki firma uyuyor ve sonucunda da iptal etme zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bunların soru işaretlerini kaldırıp daha şeffaf yapılması gerekiyor. Ve benim biraz önce söylediğim olay acaba, acaba noktasında eğer bireysel bir takım çıkar sağlamak için belli noktalara getiriyorsa Türkiye hayvancılığı o zaman biz hayvancılığa vurulacak en büyük darbedir yani bu. Itiner, en büyük darbedir. Darbedir. tamam Canlı hayvan denildi ama kararnameye baktığınız zaman %25 gönül 7 7000 bin... ...5-10 civarında dondurulmuş etin... ...soğutulmuş etin de söyleniyor. Bu neden kamuoyunu bizlediler? E, gelecek etin de zaten canlı olarak kalitesini de bilemiyorsunuz. Evet. Yani gelecek hayvanların kalitesini de tam olarak bilemiyorsunuz. Belli miktarı zaten et olarak... ...dondurulmuş et olarak gelecek. Belli miktarı da canlı olarak alacak. Ama kalitede yine şeyiniz var. Hangi kalitede gelecek, nasıl gelecek... E, Zaten veteriner işlerinin bağımsız olmamasından kaynaklanan hastalıklarla ilgili problemler var. Bu gelen hayvanlar nasıl kontrol edilecek? Bunların hepsi ayrı bir sorun tabi. Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta, ars dengesini çok basit dengeleyerek bu konuma gelmeyebilirdi, bu konum atlatılabilirdi. Ama bu psikolojik etki çok az da olsa, psikolojik etki hayvancılığa darbe vuracak. Siz ne yapabilirdiniz? E, evet, 19 bin ton söz verildi Arpa Birliği bir anlaşmada. Bu BS nedeni dedi, uygulanmadı. Yani BS dediğim dedi, hastalığı hastağın nedeni uygulanmadı. Siz bunu kamuoyunda psikolojik etki yaratmadan, senede birer ton et balık kurumasıyla alır askeriye de verebilirdiniz. Yani böyle bir sansasyonel bir olay. Yani, yoktu Benim söylediğim küçük işletmecinin bitme noktasıdır bu. Bu aslında kamuoyuna bir bilgi yansıtıldı. İşte çok kısa sürede altı içerisinde 1 milyon baş hayvanımız yetişiyor. Bu rakamlar zaman zaman 5-6-6-1000'e kadar çıktı. Türkiye'de gerçekten şu anda 1 milyon baş civarında hayvanın besit e, olduğu doğru mudur? E vardır. Psikolojik etki yaratmak anlamında. E, zaten ediyorum. ama vardır da varsa zaten 10'da biri bunu karşılar. Peki 20'de biri karşılar. Yani bu alacağınız, ithalet edeceğiniz şeyi karşılar. O zaman bunları kestirirsiniz. Arslanet dengesini sağlarsınız. Ne gerek var bu kadar ithal edip de Şimdi psikolojiyi e dengeyi bozmaya ne gerek var? Piyasa kurallarına göre söylüyorum bir yaman çelişki var. Biz bir taraftan hayvan yaşadığımızı kaçak hayvan geldi. Bir taraftan bizim ülkemizden başka, ülkemizden başka ülkelere kaçak hayvan gidişle söz konusu. Yani bu e baktığımız zaman kamu yararı doğrusunda Türkiye'nin bir et ve süt hayvancılık politikasının yerine oturmadığı ortaya çıkıyor. gerçekten ulusal politika olsaydı. E e zaten kayıtlar diyorsunuz yani. Bay Metin Başkanı da söyledi. Bizde hepsi zaten düğmeye bastır mı bir Antalya'da kaç tane hayvan, kaç tane bızağı, kaç tane hani dana olduğu zaten görüküyor zaten mevcutta. Bu Türkiye'de de söz konusu aynı zaten. Artış ben bir şey ilave edeceğim. Kendimden bir örnek Son vereceğim. Sözlerinizi toparlasın Kendimden de. bir örnek vereceğim. Bundan bir buçuk ay önce ben bir iki tane erkek dana vardı. Yerişmişti. Onu kestirdim. Şöyle bir sözler var. Eldeki hayvanlar pazara çıkmıyor. Şimdi besicilikte böyle bir şey olamaz. Neden Olur. olamaz? Evet. Kaldıkça kendine zarar zarar <gülüyor> Belli bir tuva gelen bir hayvan. Evet. Ee, bunda e, geldikten sonra üzerine et koymaz. Çiftçi veya besici. Kaç gün besleyebilir, kaça besleyebilirim. Bunun zamanı mi? 3 aşağı 5 yukarı kesilmek zorundadır. Verimleri de azalma olur zaten değil mi? Et de geriye gitme olur. Ee, hiçbir üretici, hiçbir besici en bunu değerli, göz alamaz. Artı son bir cümle daha söyleyeyim. Bu gidişata bir dur, dur, dur demek lazım. Süt konseyi kurduk biz e, bundan bir, bir buçuk sene önce. Ama adı süt konseyi hiçbir e, yapmayamaz ya yatırımcı bir olay olmadı. Burada biraz önce başkanım dedi. Şüt sanayiciler konseyi. Şüt sanayiciler konseyi tüketici de destekliyor. Üretici, evet, de üretici de, de göz önünde alınması yani. lazım. Tüketici de göz önünde sanayicimiz alınması sanayicimiz lazım. Sanayicimiz. Yani sanayici de göz önünde alınması lazım. Burada da mevcut da olan yani hükümetler burada hakemlik yapması lazım. Neticede tüketici de bizim insanımız, üretici de bizim insanımız. Dikkat edilmesi gereken nokta bacasız fabrika. İnek siz bunu şey kaybediyorsunuz. Buradan çıkacak e, hayvancılığı bırakacak küçük işletmeci istihdam sağlayamayacaksınız. Yarın işsiz sayısı artacak. Bugün 2,5-3 milyon dediniz, işsiz sayısı artacak. Daha da 3 milyon daha artacak. 6 milyon işsizler nasıl yapacak Türkiye? Yani bir de bunu düşünmek lazım. Evet sayın saygılı, sayın yaraşıcı. Değerli görüşleriniz için hepinize radyo adına teşekkür ediyorum. Evet iki hafta süren bu tartışmadan ortaya çıkan sonuçları kısaca görüntü mümkün. Sanayici bu ülkenin sanayisi, üretici bu ülkenin üretici, tüketici ülkenin tüketicisi. Böyle bir politika izlenmeli ki tüketici affettiği ürünün sisyatı bilmeli, sanayici istediği ürünü bulabildi. Ve e, bunun yanında üretici de gerçekten algıtlarının karşılığında almalı. Onun için bu konudaki birliklerin, kooperatiflerin, konseylerin sadece ilgili oldukları kesimin değil, tüm kamuoyunun, tüm kamunun çıkarlarını koruyacak bir yapılan politika içerisinde güçleri götürmesi lazım. Eğer böyle bir yapı bir politika edilirse kazanan tüm Türkiye olacaktır. Artık takdirde bir taraf güler bir, bir taraf feryat bir içerisinde ağlamaya devam edecektir. Evet sayın dinleyenler, gördüğünüz gibi iki haftalık iki saate yakın bir program içerisinde Bizler konuyu veya bu şekilde yakından takip eden insanlar olarak et ve süt sorunlarını, sektörün sorunlarını irdelemekte bir anlamda sürü olarak yetersiz kaldık. Demek ki sorunlarımız çok daha fazla ağır. Gelecek dönemde bu konuları tekrar görüşmeye devam edeceğiz. Değerli Radyo Vakit dinleyenleri, gelecek hafta... Tarım sektörünün çevre ilişkisini değerlendirmeye çalışacağız. Gelecek haftaki konum Teknik Bilimleri Yüksek Okulu'ndan profesör doktor Kubilay Onal olacak. Kubilay Hocamla birlikte tarım sektörü ve çevre ilişkilerini, tarımsal üretimin çevre etkilerini birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bir başka tarım gerçeği programında tekrar tarımın gerçeklerini ve sadece gerçeklerini konuşmak üzere birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.